29. Lem'a'dan ikinci bab. Bismihi Subhaneh. Bu ikinci bab, Elhamdülillah hakkındadır. İkinci babla tabir edilen şu Risalecikte, Elhamdülillah cümlesini insanlara dedirten, imanın sonsuz fayda ve nurlarından yalnız dokuz tane beyan edilecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci nokta. Evvela iki şey ihtar edilecektir. Bir, Felsefe, her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise, her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür. İki, bütün mahlukatla alakadar ve her şeyle bir nevi alışverişi olan ve kendisini abluka eden şeylerle lafzan ve manen görüşmek, konuşmak, komşuluk etmeye hilkaten mecbur olan insanın, sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere altı ciheti vardır. İnsan mezkür iki gözlüğü gözüne takmakla, mezkür cihetlerde bulunan mahlukatı, ahvali görebilir. Sağ cihet. Bu cihetten maksat, geçmiş zamandır. Binaenaleyh, felsefe gözlüğüyle sağ cihete bakıldığı zaman, mazi ülkesinin kıyameti kopmuş, altı üstüne çevrilmiş, karanlıklı, Korkunç büyük bir mezaristanı andıran bir şekilde görünecektir. Ve bu görünüşte insan pek büyük bir dehşete, vahşete, me yusiyete maruz kaldığında şüphe yoktur. Fakat iman gözlüğüyle o cihete bakıldığı zaman hakikaten o ülkenin altı üstüne çevrilmiş bir şekilde görünürse de, fakat can telefi yoktur. Mürettebatı sakinleri daha güzel, nurani bir aleme nakledilmiş oldukları anlaşılıyor ve o kabirler, çukurlar da, nurani bir aleme girmek için kazılan yaraltı tünelleri şeklinde telakki edilecektir. Demek imanın insanlara verdiği sürur, ferahlık, itminan, inşirah, binlerce elhamdülillah dedirten bir nimettir. Sol cihet, yani gelecek zamana felsefe gözlüğüyle bakıldığı zaman, bizleri çürütecek, yılan ve akreplere yedirip imha edecek, Zulümatlı, korkunç büyük bir kabir şeklinde görünecektir. Fakat iman gözlüğüyle bakılırsa, Cenabı Hakkın Halikı Rahman Rahimin insanlara ihzar ettiği çeşit çeşit nefis, leziz küvlat ve meşrubata zarf olan bir maide ve bir sofray rahmani şeklinde görünecektir ve binlerce elhamdülillah okutturarak tekrar ettirecektir. Üst cihet, yani semaavad cihetine felsefeyle bakan bir adam, şu sonsuz boşlukta milyarlarca yıldız ve kürelerin at koşusu gibi veya askeri bir manevra gibi yaptıkları pek süratli ve muhtelif hareketlerinden büyük bir dehşete, vahşete, korkuya maruz kalacaktır. Fakat imanlı bir adam baktığı vakit o garip, acip manevranın bir kumandanın emriyle nezareti altında yapıldığı gibi Semavat alemini tezyin eden o yıldızların bize de ziyadar kandiller şeklinde olduklarını görecek ve o atlar koşusunda korku dehşet değil ünsiyet ve muhabbet edecektir. Alemin semavatı şöylece tasvir eden iman nimetine elbette binlerce elhamdülillah söylemek azdır. Alt cihet yani arz alemine felsefe gözüyle bakan insan kürey arzı başı boş yularsız şemsin etrafında serseri gezen bir hayvan gibi veya tahtaları kırık, kaptansız bir kayıp gibi görür ve dehşete, telaşa düşer. Fakat imanla bakarsa, arzın rahmani bir sefine olup, Allah'ın kumandası altında bütün mekulât, meşrubât, melbusatıyla beraber nev-i beşeri tenezzüh için şemsin etrafında gezdiren bir sefine şeklinde görür ve imandan neş'et eden şu büyük nimete, büyük büyük elhamdülillahları söylemeye başlar. ÖN CİHET Felsefeci bir adam, bu cihete bakarsa görür ki, bütün canlı mahlukat, insan olsun hayvan olsun, kafile be kafile, büyük bir sür'atle o cihete gidip kaybolurlar. Yani ademe gider, yok olurlar. Kendisinin de o yolun yolcusu olduğunu bildiğinden, teessüründen çıldıracak bir hale gelir. Fakat, İman nazarıyla bakan bir mü'min, insanların o cihete gidişleri, seyahatları Adem alemine değil, göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaldir. Ve fani menzilden bâkî menzile, hizmet çiftliğinden ücret dairesine, zahmetler memleketinden rahmetler memleketine göç etmek olup, Adem alemine gitmek değil diye, bu ciheti memnuniyetle karşılar. Fakat yol esnasında ölüm, kabir gibi görünen meşekkatlar netice itibariyle saadetlerdir. Çünkü nurani alemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Mesela Hazreti Yusuf Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Ve keza Rahm-ı maderden dünyaya gelen çocuk, ma'hud tünelde çektiği sıkıcı, ezici zahmet neticesinde dünya saadetine nail oluyor. Arka cihet. Yani geride gelenlere felsefe nazarıyla bakılırsa, yahu bunlar nereden nereye gidiyorlar ve ne için dünya memleketine gelmişlerdir diye edilen suale bir cevap alınamadığından, tabii hayret ve tereddüt azabı içinde kalınır. Fakat nur iman gözlüğüyle bakarsa insanların kainat sergisinde teşhir edilen garip acib kudretin mucizelerini görmek ve mütaalaa etmek için Sultan-ı Ezeli tarafından gönderilmiş mütaalacı olduklarını anlar ve bunlar o mucizelerin derece-i kıymet ve azametine ve Sultan-ı Ezeli'nin azametine derece-i delaletlerine kesbi vukuf ettikleri nispetinde derece ve numara aldıktan sonra yine sultan Ezeli'nin memleketine dönüp gideceklerini anlar. Ve bu anlayış nimetini kendisine iğraz eden iman nimetine, Elhamdülillah diyecektir. İhtar, mezkur zulmetleri izâle eden iman nimetine, Elhamdülillah diye edilen hamd dahi bir nimet olduğundan, ona da bir hamd lazımdır. Bu ikinci hamda da üçüncü bir hamd, üçüncüye de dördüncü bir hamd lazımdır. وَهَلُمْ مَجَرَّ Demek bir hamdi vahitten doğan hamdlerden ibaret gayri mütenahi bir silsile-i hamdiye husule geliyor. İkinci nokta. Cihat-ı sitteyi tenvir eden iman nimetine de elhamdülillah demesi lazımdır. Çünkü iman cihat-ı sitte'nin zulumatını izale etmekle def bela kabilinden büyük bir nimet sayıldığı gibi tabii o cihat-ı sitteyi tenvir ettiği cihetle de celbül menafi kabilinden ikinci bir nimet sayılır. Binaenaleyh insan fıtri bir medeniyete sahip olduğundan cihat-ı bulunan mahlukatla alakadar olur ve iman nimetiyle de insanın bütün cihat-ı istifade edebilmesi imkanı vardır. Binaenaleyh ey neme tuvello fe temme ayeti kerimesinin sırrıyla cihat-ı sitteden herhangi bir cihetle olursa insan tenevvur eder. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayatın nurundan medet ve yardım alır. Ve keza cihat-ı siddeti tenvir eden iman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder ve bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur ve mazi, müstakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zaman hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Üçüncü nokta, imanın istinat ve istimdat noktalarını havi olmasından da elhamdülillah demesini iktiza eder. Evet, bir beşer, aczi ve düşmanların kesreti dolayısıyla dayanacak bir noktayı istinada muhtaçtır ki düşmanlarını def için o noktaya iltica etsin ve keza kesreti hacat ve şiddeti fakr dolayısıyla da istimdad edecek bir noktayı istimdada muhtaçtır ki onun yardımıyla ihtiyaçlarını defetsin ey insan senin noktayı istinadın ancak ve ancak Allah'a olan imandır ruhuna vicdanına noktayı istimdad ise ancak ahirete olan imandır binaenaleyh bu her iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi Ruhu tebahuş eder. Vicdanı daima muazzeb olur. Lakin birinci noktaya istinat ve ikincisinden de istimdad eden adam, kalben ve ruhen pek çok zevk ve lezzetleri, ünsiyetleri hisseder ki, hem müteselli, hem vicdanı mutmain olur. Dördüncü nokta. İman nuru, lezayizi meşruanın zevale başladıkları zaman hasıl olan elemleri, emsalinin vürût ve gelmekte olduklarını göstermekle izale eder. Ve keza nimetlerin devam edip tenakus etmemesini nimetlerin menbaanı göstermekle temin eder. Ve keza firak ve ayrılmaların elemlerini teceddüdü emsalinin lezzetini göstermekle izale eder. Yani zeval düşüncesiyle bir lezzette çok elemler olur ki iman o elemleri teceddüdü emsalle ihtar ve izale eder. Mahaza lezzetlerin teceddüdünde de başka lezzetler vardır. Evet, bir semerenin şeceresi olmasa o semerede münhasır kalan lezzet onun yemesiyle zâil olur ve zevali de mucib-i tesir olur. Fakat o semerenin şeceresi maruf ise o semerenin zevalinden elem hasıl olmuyor çünkü yerine gelen var ve aynı zamanda teceddüt hadizatında bir lezzettir. Ve keza ruhu beşeri en ziyade sıkan, ayrılmalardan neş'et eden elemlerdir. Nuru iman o elemleri teceddüdü emsal ve tahaddüsü visal ümidiyle izale eder. Beşinci nokta. İnsan şu mevcudattan kendisine düşman ve ecnebi tevehhüm ettiği veya ölüler, yetimler gibi hayatsız, perişan vehmettiği şeyleri Nuru iman ahbab ve kardeş sıfatıyla gösterir ve hayatlar tesbihan tesbih eden şeklinde irae eder. Yani gafletle bakan adam, alemin mevcudatını düşman gibi muzır telakki ederek tevahuş eder ve eşyayı ecnebiler gibi görür. Çünkü dalalet nazarında mazi ve istikbal zamanlarındaki eşya arasında uhuvvet, kardeşlik rabıtası, bağlanışı yoktur. Ancak zamanı hâlde eşya arasında küçük, cüz'i bir alaka olur. Binan aleyh, ehlı daleletin yek diğerini olan uhuvvetleri, binler senelik uzun bir zamanda bir dakika kadardır. Ve keza iman nazarı bütün ecramı hayattar, birbirine ünsiyetli olduklarını görüyor. Ve her bir cirmin, lisan lisanı haliyle halıkinın tesbihatını yapmakta olduğunu da gösteriyor. İşte bu itibarla bütün ecramın kendilerine göre bir nevi hayat ve ruhları vardır. Binanaleyh imanın şu görüşüne nazaran o ecramda dehşet, vahşet yoktur. Ünsiyet ve muhabbet vardır. Dalâlet nazarı matluplarını tahsil etmekten aciz olan insanların sahipsiz, hamisiz olduklarını telakki eder ve hüzün, keder, acizlerinden dolayı ağlayan yetimler gibi zanneder. İman nazarı ise canlı mahlukata ağlar yetimler gibi değil, ancak mükellef memur Muvazzaf zakir ve Tesbih Han sıfatıyla bakar. Altıncı nokta. Nuru iman dünya ve ahiret alemlerini çeşit çeşit nimetlere zarf iki sofra ile tasvir eder ki mümin olan kimse iman eliyle ve zahiri batını duygularıyla ve manevi ruhi olan letayfi ile o sofralardan istifade ediyor. Dalâlet nazarında ise zebil hayatın daire-i istifadesi küçülür. Maddi lezzetlere münhasırdır. İman nazarında semavat ve arzı ihata eden bir daire kadar tevessü eder. Evet bir mümin güneşi kendi hanesinin damında asılmış bir lüküs, kameri bir idare lambası addedebilir ve bu itibarla şems, kamer kendisine birer nimet olur. bina aley mümin olan zatın daire-i istifadesi semavattan daha geniş olur. Evet Kur'an-ı beyan Vasahhır alakumü Şems ve Qamır, vasahhır alakumü Ma'fil Berr ve Bahr. Ayetlerin belagatıyla imandan neş eden şu harika ihsanlara inamlara işaret ediyor. Yedinci nokta, nuru imanla bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envanı, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız atiyelerin sınıflarını havi bir memba ve bir kaynaktır. Binan aley, ı âlemin adedince iman nimetine hamd sena etmek bir borçtur. Risale-i Nur'un eczasında bir kısmına işaretler yapılmıştır. Mahaza imanı Billah'tan bahseden Risale-i Nur'un cüzleri bu nimetten perdeyi kaldırarak gösteriyor. Elhamdülillah lamı istirakla işaret ettiği umum hamdlerle hamd edilmesi lazım olan nimetlerden birisi de Rahmaniyet nimetidir. Evet Rahmaniyet, zevil hayattan rahmete mazhar olanların sayısınca nimetleri tazammun etmiştir. Çünkü bilhassa insan, her bir zihayatla alakadardır. Bu itibarla insan, her zihayatın saadetiyle saidleşir ve elemleriyle müteessir olur. Öyleyse herhangi bir fertte bulunan bir nimet, arkadaşlarına da bir nimettir. Ve keza. Validelerin şefkatleriyle nimetlenen çocukların sayısınca nimetleri tazammun edip ona göre hamdlere senalara kesbi istihkak edenlerden birisi de rahimiyettir. Evet, annesiz aç bir çocuğun ağlamasından müteessir ve acıyan bir vicdan sahibi elbette validelerin çocuklarına olan şefkatlerinden zevk alır, memnun ve mahzuz olur. İşte bu gibi zevkler birer nimettir, hamt ve şükür isterler ve keza kainatta mündemiç hikmetlerin bütün envâ-ı efrâdı adedince hamd ve şükürleri iktiza edenlerden birisi de hakimiyettir zira insanın nefsi rahmaniyetin cilveleriyle kalbi de rahimiyetin tecelliyatıyla nimetlendikleri gibi insanın aklı da hakimiyetin letaifile zevk alır telezzüz eder İşte bu itibarla ağız dolusuyla elhamdülillah söylemekle hamdü senaları istilzam eder ve keza esma-i hüsnadan varis isminin tecelliyatı adedince ve babalar gibi usulün zevalinden sonra bâkı kalan furuatın sayısınca ve alemi ahiretin mevcudatı adedince ve uhrevi mükafatları almaya medar olmak üzere hıfz beşerin amelleri sayısınca sadasıyla şu fezayı dolduracak kadar büyük bir elhamdülillah'la hamdedilecek hafiziyet nimetidir. Çünkü nimetin devamı Nimetin zatından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası lezzetten daha lezizdir. Cennette devam cennetin fevkindedir ve hakeza. Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın hafiziyeti tazammun ettiği nimetler bütün kainatta mevcut bütün nimetlerden daha çok ve daha üstündedir. Bu itibarla ağız dolusuyla bir elhamdülillah ister. Şu zikredilen dört isme baki kalan Esma'yı Husnayı kıyaset ki her bir isminde sonsuz nimetler bulunduğu için sonsuz hamtleri, şükürleri istilzam ederler. Ve keza bütün nimet hazinelerini açmak salahiyetinde olan nimeti imana vesile olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu ve dahi öyle büyük bir nimettir ki nev-i beşer ilelebet o zatı aleyhissalatu ve selam met etmeye borçludur ve keza maddi ve manevi bütün nimetlerin envana fihriste ve kaynak olan İslamiyet ve Kur'an nimeti de gayri mütenahi mütenahî hamdleri bil-istihkak istilzam eder. Sekizinci nokta. Öyle bir Allah'a hamdolsun ki, kainatla tabir edilen şu Kitab-ı Kebir ve O'nun tefsiri olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın beyanına göre, bütün bablarıyla fasılları ve bütün sayfeleriyle satırları ve bütün ile harfleri o zatı ı akdese sıfatı cemaliye ve kemaliyesini izhar ile hamdü senahandır. Şöyle ki o kitab-ı her bir nakşı küçük olsun büyük olsun karınca kaderince vahid ve samed olan nakkaşının evsâfı celâliyesini izhar ile hamdü senalar eder. Ve keza o kitabın her bir yazısı Rahman ve Rahim olan katibinin efsafı cemaliyesini göstermekle senahan oluyor. Ve keza o kitabın her bir nazmı, kasidesi Kadir, Alim olan nazımını takdisle tahmid eyler. Ve keza o kitabın bütün yazıları, noktaları, nakışları Esma-i Hüsna'nın tecelliyat ve cilvelerine mâkes ve mazhar olmak cihetiyle o zatı ı akdesi takdis Tahmîd, temcîdle Senahandır. Dokuzuncu nokta Bu gibi şifrelerin anahtarı bende yoktur ki açayım. Mahaza, oruçlu bir kafa ne o şifreleri açabilir ve ne o dartları yapabilir. Kusura bakmayınız, bu kadarı da ancak yine müellifinin manevi yardımıyla ve leyle Kadir'in kadrin bereketiyle ve Mevlânâ'nın komşuluğundan istifade ile yapabildim. Mütercim Abdülmecid Nursi Elhamdü Allahi billâhi alallâhi lillahi. Said Nursi. Edda'î Bu kıt'a onun imzasıdır. Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde. Said'den 79 dokuz emvat, her senede iki defa cisim tazelendiği için, iki Said ölmüş demektir. Hem bu sene Said 79 senesindedir. Her bir senede bir Said ölmüş demektir ki, bu tarihe kadar sayit yaşayacak. Baasam alama. Sekseninci olmuştur mezara bir mezar taş beraber ağlıyor. 20 sene sonraki bu şimdiki hali hissi kabl vuku ile hissetmiş. Hüsran'ı İslam'a mezar taşımla püremvat enindar o mezarımla revanım sahay ukbayi ferdama Yakînim var ki. İstikbal semavatı zemini asya bahem olur teslim yedi beyzayı İslam'a. zira yemini yümnü imandır verir emni eman ile enama Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fard ya Hay, ya Kayyum ya Hakem ya Adl ya Kuddus İsmi azamın hakkına ve Kur'an-ı mucizül beyanın hürmetine ve Resul-i Ekrem Vesselam'ın şerefine bu mecmuayı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Amin. Ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de daima muvaffak eyle. Amin. Ve defter-i hasenatlarına şu alar mecmuasının her bir harfine mukabil bin hasene yazdır. Amin ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsaneyle amin ya erhamer rahimin umum risale-i nur şakiretlerini iki cihanda mesut eyle amin insi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle amin ve bu aciz ve biçare Said'in kusuratını affeyle. amin umum nur şakiretleri namına Said Nursi